Elhamdülillâhellezî hedâna lihâdâ ve mâkûnâ fînehtediyel evlâne hedâna Allah Femâ tevfîn qîma'at sâmi illâ bilhâne qâd cââet râsulü Rabbinâ bilhak <Sessizlik> Sallu alâ râsulunâ Muhammed Allahümme salli aleyhi alâ tabib Muhammed Allahümme salli aleyhi ve alâ Muhammed Allahümme salli Euzubillahir semiu ala alimimineşşeytanirracim Rabbi euzubike minemezatisseyatain ve euzubike rabben yahudurun Bismillahirrahmanirrahim Ey velvelet! Ey oğul! Ey çocuk! Yani İmam Gazali Hazretleri o evladı yerinde kabul ediyor. Manevi evladıyız hep o büyüklerimizin. Rabbim kabul eylesin. Onlara da kabul ettirsin fazl-ı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 Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ghurran muhaccalin min athar al <fiaril vudu'> Sallallahu aleyhi ve selleme soruldu vakit. Ne buyurdu? Abdest aldıkları yerler e, parıl parıl parlayacak. Yani mesela şuraya kadar abdestte yani dirseği geçmek lazım. Bazılarınız dirseğe kadar ya geliyor ya gelmiyor. Kiminiz böyle yapıyorsunuz abdestte. Bakıyorum dirseğin şuraları falan kuru kalıyor. Ben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 E daha dünya kadar da kitap çıkıyor basıyor. Eski kitaplar eserler. Ne görmediğimiz meseleler var. Ne faziletler var. Daha size de yazamadığım dedim. Ha bunu da yazayım. Ha bunu da yazayım. Uğraşıyorum ya. Diyorum şunu da kaçırmasınlar. Belki ölmeden evvel bulunan kurtulur. bir Şu aile kurtulur. Bilmiyoruz ki yani. Çünkü çok fazilet yazılmış. Ve bunlara itibar ediyor hadis-i şerifle. Ne, ne demek itibar ediyor? Yani ömrü kısa olanlar bizim gibilere formül. Annelerimizden biri benim ya Cüveyriye'dir radıyallahu anh'a sabah namazına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı tabi teheccüden so sonra ya sabah namazı vakti girmekten sonra daha desek uygun olabilir çünkü sünneti evde kılmak sünnet odasında kılardı sallallahu aleyhi ve sellem sonra uzanırdı zaten biraz ona uykusu abdesti bozmaz. bizde uzanmamız sünnet evde sünneti kıldan ilk vakitlerinden sonra ama sen dalmışsan abdest alman gerekir ama sünnettir o vakit uyumak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 6-7 saat oynuyor ya gidiyor geliyor. Belki de 9 saat kadar fark vardır. Türkiye hakkında da her yer böyle değil. Yarım saatte işrak olur diyelim. İşrak bu. Çünkü dünya kelamını konuşmadan ve oturarak bekliyorsun. Bir hac bir ömre cevap. Bu e, bunu da geçirdiğin zaman 2 saat geçmiş oluyor. Yani işrak şu anda gün doğumundan yani imsaktan 2 saat sonra işrak şu andaki takvime göre bazı aralara açılır. İmsaklan güneşin arası bazı 2 saati geçer. Şu anda bir buçuk saat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 o aslı olan şeye bidat denmez tesbihin aslı ne? işte hurma girdekleriyle kenara yani sayı için koyuyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bıraktığından beri hemen hemen 3 saat olmuş yani camiye çıkmışken 2-3 saat var yani annemiz hep nerede? zikirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken de zikirdeymiş o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen hala bıraktığım hal misin yani? Hiç arada kalkıp makıp, yemek, içmek, yatmak, kalkmak yapmadım. Yok buyurdu dedi, ben bu, bu hal üzereyim. Yani. Zikrediyordum falan. <gülüyor> buyurdu ona ki, <gülüyor> Ben senden sonra dört kelime söyledim. Selâh merrâd, üç kere. Üç kere, dört kelime söyledim. Senden sonra. Ben çıktım ya buradan dedi.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 Çünkü bunlar da senin kafandan bulacağın şeyler değildir. Sen dedin çok zikraf. Subhanallah, Subhanallah. Akşama kadar kaç bin tane dedim, Yüz bin tane dedim. Allah kabul etsin. Ama ben ne dedim? Sübhanallahî ve bihamdîhî adede kâlkîhî. Allah'a tesbih ederim, hamd ederim. Ne kadar? Yarattıklarının sayısınca. Üff! Ne yüz bin ya.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 Yedi deniz, bir araya gelse وَلَوَنَّ mafil فِي الْاَرْضُ مِنْ Yeryüzünde olan bütün ağaçlar, kalemler olsa وَالْبَحْرُ يَمُدُّو مِنْ بَعَدِي سَبْعَةُ اَبْحُرُ Dünyadaki bütün denizler, yedi deniz, yedi denizin hepsini topla yapsın bir deniz onun ardından da ona medet, yardım, mürekkep olarak gelsin yedi daha katı misli deniz hepsi de mürekkep olsa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 Min mecalisil ilmi fiha on gecelerde. Şimdi her ilim meclisi, her cuma gecesi bizim var. Biz Allah'ın sofrasını buraya her cuma gecesi kuruyoruz. Sofra Allah'ın sofrasıdır. Celle celal. Gelen nasibini alır. Kalan mahrum olur. Bize alakadar eden bir şey yok. Biz davet etmekle mükellefiz. Ne kadar yemeğimiz yense o kadar seviniriz. Ne kadar soframıza adam geç, o kadar seviniriz.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 Tamam maşallah. Tamam. Var ben de bir şey hatırlıyorum. Dualarım kitabı niye elden düşmez, dilden düşmez. Sübhanallah ve hamdî, adede halgî ve rida nefsî ve zînet-i ve Kaç kere söylüyorsun? Üç kere. Efendimiz Hazretleri teheccitte söylerdi. Üç kere söyledin diyor, senden sonra dört kelimeyi üç kere söyledim, senin üç saat, beş saat hepsini katladım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne öğretiyor bize? Faziletleri araştırın. Kaçırmayın yani. Daha bunun gibi niceler Bu, bu minvalde çok var, yine dualamda var Allah ekberu kebira a'edez şefi vel vetri ve kelimatillâh etteamahatillâhi bârakatillâhi bârakat La ilâh illallah a'edez şefi vel vetri Bu her beş vakitten sonra söyleniyor üçer kere Bir de yatarken söyleniyor Sıratta kesinlikle sıkıntı yok Sırat nur gibi pırıl pırıl parıl parıl, parıl geçiyorsun atı, hiç sıkıntı yok Bunların hasasıdır o da İbn ebi Şeyb'e olacak kaynağı sahiptir. Mesela bunlar namazdan sonra var. Bu gibi. Subhanallah mil el mizan ve muntel ilm ve mabloğu rılah zinet Aynı hemen hemen. Mizan dolusunca Allah'ın ilminin yetiştiği yere kadar yani sonsuz. Mürekkeplerin kelimeler mürekkepleri bu ifadeler çok geçiyor. Bunlar kısa kelimeler uzun manalar ihtiva diyor. Ve o da tabii kötü ölümden kurtulmak ece e, uzun yaşamak, ömrün ecelinin geciktirilmesi, ondan sonra malının artırılması, düşmanın şerrinden korunması dört tane hasası var. O da okunuyor üçer kere mesela. Bu gibi çok kimini yazdıklarım var. Kimini size de yazmadıklarım var. Yani Allah Allah Allah. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Meşhur biliyorsunuz o vela havlesiz olan tesbih namazında okunan bazı vaatlerde tesbih namazında ve la haleri de var ama sayı olan da yok ama okusan şey sıkıntı yok çünkü bir rivatte var e bunu mesela okuyor 300 kere 500 kere tesbih namazında 300 kere en büyük zikir. Allah'ın en sevdiği bu kelam Allah Allah'ın en sevdiği kelam dört'tür bunları okuyor Subhanallah. Allah Elhamdülililla ve la illallah, la var لَا يَضُرُّكَ بِيَيِّنَّ بَدَيْتَ Hangisinden başlasan sana zarar vermez. İstersen elhamdülillahü subhanallah diye git. La la illallah subhanallah diye git. Hangisini başa alsan zarar vermez. Cülüp olsan bile, cülüp bile bunları okuyabilir mi? Okumalı. Cülüpken bile zikirsiz durmamalı. Amma ve lakin, tabi bunu bir kere, üç kere, beş kere, elli kere, yüz kere, bir günde en fazla kaç kere söyleyecek? Amma ve lakin, peşine eklersen, bir kere söyle. Adam bin kere söyledi. On bin kere söyledi. Sen peşine bir kere ekle. Adede alimallah. Allah'ın bildikleri adedince. Ve zinete ma alimallah. Allah'ın bildikleri tartısınca. Ve mile ma alimallah. Allah'ın bildikleri dolusunca. Adede ma ilmullah. Allah'ın ilminin eriştikleri adedince. Ve devami mülkillah. Allah'ın mülkünün devamı müddetince. Üff.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 ''Ey oğul, ışma şiite'' ''Dilediğin kadar yaşa'' Bunu eski kitaplardan, kütübü ü ilahiyeden de rivayet edilir. Bazı hadis-i şerif olarak da geçer ama bu İmam Gazali Hazretleri, bu kendi sözü olarak şey diyor. ''Dilediğin kadar yaşa'' feyn meyitün'' ''Mutlaka bir gün öleceksin'' Peki, o halde şimdiden kendini ne bil? Ölmüşlerden bil, mezarda yatanlardan bil. Sen şimdi gideceğim eve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 arus Sevil ya da yoldan geçen gibi ol yani bir istasyonda durdun 10 dakika bir dakika yarım saat ihtiyaçmolası hemen Hz ihtiyaç mollaları derdi, mol derdi Molla. molayı molla derdi hiçbiri namaz mollası yok yahu derdi hepsi derdi yeme içme gidiyor ihtiyaç mollaları derdi yani namazla kılmıyorlar çey veriyor tatil veriyor otobüsler İhtiyaç molası diyor iki kişi mescide gidiyor 20 kişi kişi çayyane yemek i tuvalete ya namaz yok mu? yoldan geçen gibi ol ama şimdi yoldan geçen ne yapmaz efendim ben şu arsayı beğendim şurada ev yapayım demez ve ben şurada biraz oturayım şey diyeyim çünkü otobüs kalkıyordu nasıl oturacak fazla o yoldan geçen gibi ol ve udde defseke elil kubur kendini kabirde yatan mevtalardan say İşte bu tezekkür-ü mevt rabıtasıdır tasavvufta kendini işte ölmüş, yıkanmış kefenlenmiş, tabutlanmış ee, omuzlara alınmış, ondan sonra mezara, mezar kazılmış, içine gömülmüş, üstü kapatılmış mezarda gir gelmiş, sual cevap açtım. Allah'ım bir kitap buldum dedim ya Rabbi, benim kütüphanede hepsi de işte bulabildiğin kadar buluyorsun, meşarik ulen var çok kaynak eser biliyorum ama içindeki ilimleri çok bilmiyordum, bir baktım dedim, Allah'ım ya Rabbi şu kitabı hep cemaate okuyabilsem, ama nerede bak şu kadar kitap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 Artık tabii Müslümansa da olabilir. Cariye şey İslam'da var. Cariye alınabilir. Süleyman Aleyhisselam'ın vardı e, 700 cariyesi vardı mesela. 300'de nikahlısı vardı. Yani Müslümanda da olabilir ama bu Müslüman olmayabilir. Bu kişi kimse. Bir kral. tümme صِرْتُ ile مَا تَرَى مِنْ سُكَّانِ Sonra da bu toprak sakini olarak şu gördüğün duruma düştüm diye. Tabii onun hakkında bazı uyanıklar ölmeden evvel mezarın üstüne böyle bir şey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 Gördüm ama şimdi gömüldüm diyor yani. Onun için ibret alın diyor. İstediğin kadar yaşa sen öleceksin. Rabib maşite istediğini sev. Hanımındır, çocuğundur, malındır, mensubundur, mertebendir efendim. İstediğini sev. Fe inneke mufarikun mutlaka ayrılacaksın i̇mam Azam, Nuri Hoca, Allah rahmet etse. kabri Nur olsun. Çok sevdiğim adamdı. Bir ruhuna bir şehadet hediye gönderer. <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammedek. Abduhu ve Ya Rabbi, çok seviyorduk biz Nuri Hocayı i̇mam Azam. Hep cenazelerimize gelirdi. Dedemin cenazede bunu okudu. E bu, Beyti, bunu çok okurdu bu sözü o. Her cenazede bunu bir okurdu yani. Ölümüne yakın annemin cenazesine bile geldi. Kendi de ağır hastan sonra bir ay içinde falan vefat etti. Ruhuna diyeledik isale ile kabrini nur ile yaradık. Vallahi. O hatırma geliyor yani. Bunu çok okurdum. O biraz da şeydi böyle. Ayşıma maşite, böyle şey edebiyatçı adam. Vah bir maşi şey adam, İyi hoca bir tanede de beyti vardı. Onu da kayda geçirelim. Ne derdi efendi Azeri falan da giderdik ona. Valideyi atık imamı destidan. Şu koşu adam çok. Ma <mâ> tekel bun <kad>, kalasna min ava <avâhî> dedi. Ve خلف المرعون ملعون الجرمن şiddet men alaba. Allah teva benim gibi değil ben hızlı konuşuyorum geçiştiriyorum. O böyle bastıramaz. Bastıra, işte, hakkını verirdi. <gülüyor> dedi bir köpek geberdi. Efendim yani bir kavur öldüğü zaman derdi ha. Bir köpek geberdi. Ul Uğulamasını ne diyorsunuz? Uğultusundan, ulumasından kurtulduk. Ama Mel'un öyle bir yavrulamış ki dedelerini aratıyor derdi. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir gavur gidiyor kalıyor kaç gavur daha bize uğraştan dur sen. O beytleri okurdu böyle çok şeyler okurdu Allah rahmet etsin. Burada Gül Cami imamıydı eskiden benim çocukluğumda şurada. Ve 12 yaşımda orada Ramazanları vaz ediyorum teravihlerde. O da imam idi orada daha mesela. 80'lerden önceyi söylüyorum. 77 78'lerde. Buradaydı. Sonra valide ateye gitti. E vazları kaldı mübarek ama kazandı o. Öyle anlaşılıyor manen çık. Çok hizmet et İstediğini sev çünkü ayrılacaksın. O zaman ne yapmak lazım? Bence ve akıllılarca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 Nefsine mi uyacaksın? Kur'an'a mı uyacaksın? Vaaz mı dinleyeceksin? Şarkımı dinleyeceksin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mi tabi olacaksın? Kafirlere onun düşmanlarına mı uyacaksın? Sünnetini mi yaşayacaksın? İstediğini yap, feynleke mezziunbihi çünkü sen yaptığına karşılık mutlaka amelin karşılığında ceza göreceksin. İn khairan fekhairun, in sharan Hayırsa yaptığın hayırdır göreceğin, şerse yaptığın şerdir göreceğin. Evet.